Beyitleri okuyacağız Kasideyi okuyacağız Bu beyitler, Bu kaside Şeyhül İslam Ahmet İbni Abdülhalim İbni Abdülselam İbni Abdillah, İbni Ebil Kasım El Kıdır, İbni Muhammed İbni Kıdır, İbni Ali, İbni Abdillah İbni Taymiye, El Harrani Taqiyyuddin Ebu'l-Abbas Rahimahullah'ın beytleri olduğu söyleniyor. Ona nispet ediliyor. Beytlere geçmeden, kasideye geçmeden önce biraz Şeyhülislam İbn-i bahsedelim. Bu alim gerçekten yeryüzüne gelmiş. Allah tarafından üstün yetenekler verilmiş ilim konusunda özellikle yaşamış olduğu çağdaki akranları ve yaşamış olduğu çağdan sonra gelen insanlar tarafından sevenleri olsun, muhalifleri olsun ilmi konuda sena edilmiş övgüyle bahsedilmiş bir zat Şeyhülislam lakabını İslam'ın şeyhi, alimi lakabını alan, insanlar tarafından bu lakabın kendisine verildiği ender, nadir alimlerden bir tanesi. Dediğimiz gibi, ismi Ahmet, şeyhul İslam, Ahmet İbni Abdülhalim, İbni Abdüsselam, Harranlı, rahimahullah. onun Hicri 661 yılında doğduğunu söylüyor ilim ehli, tarihi, onun siyerini, hayatını yazan alimler. Hicri 661'de Harran'da doğmuş. Henüz 6 yaşındayken yani 667'de Tatarlar saldırınca yaşamış olduğu o bölgeye ailesiyle birlikte Harran bölgesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Nereye geliyorlar? Dimaşq. Şeyhül İsbün Teymiyye rahimehullah ve ailesi Dimeşk'a geliyorlar. Neresi Dimaşq arkadaşlar? Neresi? Şam. Şam'a geliyorlar. Biliyorsunuz Şam alimler diyarı. Birçok alim çıkarmış topraklar. Şeyhül İsbün Teymiyye rahimehullah da burada düğünmüş. Burada yaşamış bir alim ve burada vefat etmiş bir alim. Cenaze namazını da zaten nerede kılıyorlar? Emevi dediğimiz Emevi camisinde kılıyorlar. İlim sahibi bir ailede yetişmiş babası alim olan dedesi alim olan bir kimse. Bu bakımdan Allah-u Teala'nın kendisine lütufta bulunduğu bir insan. Gözlerini açtığı aile ilim ehli. Alimler de Dolu. Onun meşhur öğrencilerinden İbnu Abdil Hadi var. Bu ismi çok duyabilirsiniz. Bu i̇bn Abdil Hadi, hicri olarak 744'te vefat etmiş bir alim. Çok büyük bir alim. Şeyhülislam İmteyminin itaatkar öğrencilerinden bir tanesi. Onunla alakalılarına yazmış bir biyografik kitabı yazmış. Şeyhülislam İmteyminin hayatını anlattığı bir kitap var. Diyor ki i̇bn Abdil Hadi, rahimallah diyor. Ki, daha küçük yaştayken Müsned Ahmet'i dinledi. Yani Müsned'imde ah biliyorsunuz 40 bine yakın hadis var. 40 bine yakın hadis. Küçük yaşta diyor, onu dinledi. Ve bir kere değil diyor. Merrat. Defalarca. Şimdi bizim çocuklarımız, ufaklıklar televizyonda, internette çizgi filmlerle büyüyorlar değil mi? Defalarca aynı şey seyrediyorlar. Onlar için ne deniyor? Defalarca işte şu, şu çizgi filmi seyretti, şuna baktı. Şeyhulüsemiteyim ya rahimahullah. Küçüklüğünde defalarca müsned, Ahmet İbn Ambel'in Müsned'ini dinlemiş. kutub Sitte'yi dinlemiş. Aynı şekilde Tabarani'nin Mu'cam El Kebir kitabını ne yapmış dinlemiş. Daha küçük yaştayken. Diyor ki yine öğrencisi İbn Abdülhadi, diyor, hadis ilmine çok önem verdi. Hadis ilmiyle yetişti diyor. Matematik ilmini, hesap ilmini çok iyi bildi, öğrendi. Kur'an'ı ezberledi. Fıkhı çok iyi öğrendi. Arapçayı çok iyi öğrendi. Hatta Arapça hususunda Sibaveyhin -e biliyorsunuz bir kitabı var. Aleykümselam. Sibaveyhin -e tanıyanınız var mı? Sibaveyhin. -e Sibaveyhin. -e Farisi bir alim. Ama Arap dilinde, Arap diline çok büyük hizmetler yapmış. Arap dilinin grameri konusunda çok büyük hizmetler sunmuş bir alim. Onun için Arapça'da nedir? Kendisi bir değerdir. Sibavey gibi bir adam. Yani Arapça'da nedir? Önemli bir yere sahiptir. Sibevey. Sibaveh'in yazmış olduğu bir kitap var. Arapça kitap. Ne onun adı? Nahiv kitabı. Gramer kitabı. Kitabın adı El Kitab. Sibaveh'in yazmış olduğu kitabın adı El Kitab. Bugün böyle birçok yani dil filologları, dil bilimcileri açtığı zaman anlamıyorlar kitabı. Öyle bir kitap. El Kitab. Sibaveh çölleri gezmiş, Bedevileri dolaşmış, köyleri gezmiş. Oradan ne yapmış? Arapçayı almış ve onu kitap olarak, kita gramer konuları olarak yazmış. Şeyhul-i İbn-i Teymi'ye Rahimahullah Sibeveyh'in El-Kitab adlı kitabında zannedersem 17 tane hata buluyor. Diyor ki 17 konuda diyor ne yapmıştır diyor Sibeveyh? Hata yapmıştır diyor. Ondan dolayı en dürüstlü e, tefsir alimlerinden e, bir alim, ismi şimdi aklıma gelmedi. Ondan ne yapıyor? Arası açılıyor. Diyor ki o yani i̇bn sen diyor sibebe'ye nasıl? 17 tane yanlış bulursun. Aynı şekilde tefsir konusunda, usul-fıkıh konusunda yani çok mütemekkin bir alim, Şeyh Huluslam i̇bn Teymiye rahimahullah. Diyor ki öğrencisi İbn-i Abdülhadi rahimahullah. Dedi ki şeyhina yürkü lem yabrah şeyhuna rahimehullah fizdiyadin minel ulumi ve mulazamati el istigali ve el isgal şeyhimiz kimden Nasreddin Abdul Hadi İbn Tevledan şeyhimiz diyor ilmi konuda kendini geliştirme hususunda sürekli ne yaptı gayret sarf etti. sürekli kendini geliştirdi ilmi yayma konusunda neşretme konusunda kendini geliştirdi o diyor hayır konularında gayretli olmak konusunda kendini çok bu konuda vaktini ayırdı. Diyor ki, حَتَّا اِنْتَهَتْ اِلَيْهِ fil فِي الْاِلْمِ amel İlim ve amel konusunda imamlık makamını, yani ne demek imamlık? Konuştuğu zaman, fetva verdiği zaman dinlenilen, insanlar tarafından fetvalarına itibar edilen bir kimse oldu. Yani bugün belki birçok insan var, Buhari'yi, Müslim'i, Kütübüsit'te ezberlemiş, ilim konusunda yol kat etmiş. Ama dinde imam değil. İstediği kadar fetva versin. İstediği kadar konuşsun. Kimse dinlemez. Ama takvasıyla ama ilmiyle öyle insanlar var ki mesela bugün Şeyh Salih el-Fevzan, değil mi? Bir fetva verse, Suudi Arabistan Riyad'da, ertesi gün Türkiye'de duyuluyor değil mi? Aynı gün dünyanın her yerinde Şeyh Fevzan'ın, Hafizehullah'ın fetvasını ne yapıyor insanlar? Ya Şeyh Salih Fevzan bu şekilde fetva verdi diyerek ne yapıyorlar? Zikrediyorlar. İşte imamlık böyle bir şey. Diyor ki Ebu'n Abdullah Hadî Rahimahullah diyor ki zühd konusunda, vera konusunda, şecaat konusunda. Nedir şecaat? Cesaret konusunda. Vel keram cömertlik konusunda. Ve tevazu ve hilm ve olma konusunda. Bakın cömertlik, cesurluk Hilm ağırbaşlılık vel celale vel mehabe karşıdaki insana karşı heybetli duruşunda vel emri bil maruf ve nehy anil munkar emri bil maruf nehy anil munkar hususunda ve sair enu'il cihat ma'as sidqi vel iffeti ves ve cihat yapılacak mücadele yapılacak bütün alanlarda sıdk ile iffet ile ne yaptı imamlığını ispat etmiştir diyor ve husnul kasd ve ihlas ile ve ibtihaal ila Allah ve kesretu'l-khauf minhu Allah'a dönerek Allah'tan korkma konusunda ve kesratu'l-muraqabati ilahi ve şiddet-i temessuk bi'l-eser sürekli Allahu Teala'nın kendini gözetlediğini bilmesi ve eserler, hadisler ve tabi sahabeden gelen rivayetlere tutunması konusunda imamlık imam oldu. ve ve dua ila Allah ve husnul ahlak Allah'a davet konusunda ve güzel ahlak konusunda ve el halq İnsanlığa faydası dokunması bakımından. وَالْإِحْسَانِ <gülüyor> اِلَيْهِمْ Onlara iyilikte bulunma. وَالصَّبْرِ عَلَى alamen azah, Kendisine eziyet verenlere. Biliyorsunuz hayatı nerelerde geçiyor? Mısır'la Şam arasında hapishanelerde geçiyor. Bir Mısır'a gönderiyorlar, bir bırakıyorlar. Şam'a geliyor, Şam'da biraz oturuyor. Bir fetva soruluyor, cevap veriyor yine içeride, hapiste. Ne diyor öğrencisi İbn-i Abdülhadi? Kendine verilen eziyet konusunda sabreden bir insan. Ne diyor? Biliyorsunuz çok meşhur bir sözü var Şeyh Hulusi'nin Diyor bana, düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Değil mi? Yani bu sözler arkadaşlar böyle boş bir insandan çıkmış söz değil. Düşmanlarım diyor bana ne yapabilir ki? Beni diyor sürseler, sürgüne gönderseler o benim neyim olur? Hicretim olur. Beni diyor hapsetseler... ...cezaevine koysalar... ...o benim neyim olur diyor. Halvetim olur. Hatta Şeyh Hulusi'ne müteymiye rahimahullah... ...kendisi söylüyor okuyun hayatını. Hapse girdiğinde dedim ki diyor kendi kendime. Allahu u Teala'nın kitabıyla baş başa kalınca... ...daha çok vakit bulunca... ...diyor ki... ...dedim ki Allah'ın kitabına... ...daha fazla önem vermemiz gerektiğini anladım diyor. Şeyh Hulusi'ne ki... ...yani sonra gelecek alimlerin onun hakkında söylediği sözler Allah'ın kitabını çok iyi bilen allah Teala'nın kitabındaki ayetlerin tefsirini çok iyi bilen bir insan olmasına rağmen ne diyor İbn-i Teymi'ye Rahim'e hapiste diyor daha da iyi anladım ki Allah'ın kitabına daha da çok önem vermem gerekiyor. Yani insan ne kadar Allah'ın kitabına değer verse o kadar eksikliğini görüyor değil mi? Aynı şekilde Halib bin Velid radıyallahu anh onun bu konuda bir sözü var naklediliyor ondan. Onun şöyle dediği söyleniyor. Kuran'ı ı Kerim eline alıyor diyor ki... ...Ey diyor Allah'ın kitabı. Cihat diyor bizi bırakmadı... ...meşgul etti seni okumak konusunda diyor. Yani üzüldüğü şey ne arkadaşlar? Cihat gibi bir ibadetin... ...cihat gibi bir... ...büyük bir ibadetin... ...Aleyhisselam. İnsanın kendisini... ...ne yapması? Kur'an'ı okumaktan meşgul etmesine... ...hayıflanıyor. Yani bir de kendimizi düşünelim arkadaşlar. Bir de kendimizi düşünelim. Bizi Kur'an okumaktan alıkoyan şey ne? Yani neden alıkoyuyor? Bizi alıkoyan şeyler dünya, çoluk, çocuk, iş, güç. Bakmışsın ki aylar geçmiş, yeni yıla girmişiz, bir ay geçmiş, iki ay geçmiş, üçüncü yıla giriyoruz. Kur'an-ı Kerim elimizi almamışız ve hayıflanma da yok içimizde. Yani baktığımız zaman değil mi? Şeyh Hulusi'nin hapise girmiş, Artık diyorlar ki, i̇bn Kesir anlatıyor bir daha en nihayede. Diyor artık yani tehlif etmesi de yasaklandı. Bir duruma geldi. Kömürlen ne yapıyordu yazıyordu diyor. Kömür. E bu seviyedeki bir adam Kur'an-ı Kerim'e diyor. Gereken şey ne yapmadık? Önemi veremedik diyor. Evet. İşte diyor bütün diyor bu enval hayır. Bütün hayır bablarında Şeyh i̇slam İbn-i Teymiye neydi arkadaşlar? İmamdı ve önderdi. Ne zaman vefat etti? Rahimehullah. Hicri 728. Hicri 728 yılında Şam Kalesi'nde, Dimeşk Kalesi'nde vefat etti. Nasıl nerede vefat etti arkadaşlar? Hapisteyken. Allah ona rahmet eylesin. Vefat ediyor. Kaç yaşında? 661'de doğmuş, 728'de vefat etmiş. Kaç yaşında arkadaşlar? 67 oluyor, 67 yaşında vefat etmiş bir alim. Öğrenci meşhur öğrencileri var İbn Teimiyinin. Kim onlar? İbnü Kesir var, Rehbi var, İbnul Kayyim var, İbn Abdul Hadi var, değil mi? Bezzar var, Mızzi meşhur Mızzi var. Ve bunun dışında birçok öğrenci var Şeyhülislam Teimiyinin. Tabi. Arapça bilen arkadaşlara tavsiye ederim öğrencisi İbn Kesir. İbn -i Kesir i herkes tanır değil mi? Tefsir İbn Kesir var. Onun yazarı müellifi. Onun bir de bir kitabı var tarih kitabı. Ne onun adı? El Bidaye, -Bidaye ve'n Nihaye. Orada 7 yüzyılda olan yani bu tarihlerde 728'de <gülüyor> olan olayları anlattığı bölümde Şeyhülislam İbn Teymiyen'in ölüm cenazesini anlatıyor. Yani diyor, Şam o güne dek bu kadar bir kalabalık cenaze şahit olmamıştı. Yani Emevi camisinin kapılarının kapandığından, yolların, sokakların kapandığından çok büyük bir kalabalığın onun cenaze namazını kıldığından bahsediliyor. Onun için elüsinet ne diyor, bidat ehne, sizlerle bizim aramızda nelerimiz ne var? var, cenazelerimiz var. Cenazelerini bakın, Abdulaziz ibn Bazın cenazesine. Bakın İbn-i cenazesine. Bazı böyle bir internet sitelerinde görürsünüz yazdığınız zaman. Yani milyonlarca insan katılmış. Tabut artık kendisi gidiyor. Cenazeye. Dünyanın birçok yerinden gelmiş insanlar o cenazeye katılmışlar. Evet. Kısaca Şeyh Hüseyin'in Teymi'ye Rahim'e olan hayatı bu. Yoksa uzun uzun bahsetmeye çalışsak bize böyle bir ders, iki ders yetmez. Allah ona rahmet eylesin. Onun hakkında bazı nakiller yapalım. Kimler neler söylemiş? Mesela diyor ki İbnü Seyd en Nas diyor ki ben onu bütün çağdaşı sayılır. 734 Şeyhülislam İbn 8 yıl 6 yıl sonra vefat etmiş. Diyor ki ben onu bütün ilimlerde ilimlerden bir pay almış, pay sahibi gördüm diyor. Neredeyse sünnete dair bütün rivayetleri ezberlemişti. Yani neredeyse sünnete dair bütün rivayetleri ezberlemişti. Tefsire dair söz söyledi mi? Bu işin sancağını yüklenmiş olduğu görüldü. Tefsirde de aynı. Fıkha dair fetva verdi mi? En ileri noktaya ulaşmış olduğu, hadise dair konuştu mu? Hadis, ilmi ve rivayetinde oldukça ehil olduğu, mezhep ve fırkalar hakkında konuştu mu? Bu hususta ondan daha etraflı bilgi sahibi kimsenin görülmediği, onun ilerisinde bu hususların kimse tarafından idrak edilemediği anlaşılırdı. Kısacası bütün ilim dallarında, akranlarından çok çok ilerideydi. Onu gören hiçbir göz onun benzerini görmemiştir. Bu İbnü -i, i Nas bu alimin bu sözü yani bu Şeyhulistan'ın teymi hakkında söylemiş olduğu şu son sözler çok yayılmış bir yani ondan şöhret bulunmuş bu sözler. Diyor ki bakın çok dikkat çekici. Onu gören hiçbir göz onun benzerini görmemiştir. İkinci tarafı daha ilginç. Hatta kendisi bile kendisi gibisini görmüş değildir. Yani onu gören göz, onun benzerini görmemiş. Evet, ondan önce yaşamış. Seleften çok büyük alimler var değil mi? Ama onu gören göz, onun çağında, onu gören gözler, onun gibisini yapmamış? Görmemiş. Kendisi daha ayı diyor, kendisi gibisini ne yapamaz? Göremez. Zehbi Şemsuddin, Zehbi ne diyor? O da Hicri 748'de vefat etmiş. Şeyhul İslam'ın teymiyeden. Yaklaşık olarak 20 sene sonra vefat etmiş bir alim. Diyor ki benim gibi bir kimsenin onun niteliklerine dair söz söylemesinden çok daha büyüktür. Yani benim gibi bir adamın İbn-i bahsetmesi diyor yani çok basit kalır. Yani Zehbi denilen bu alim biliyorsunuz Siyer Alamun Nubela adlı bir kitabı var. Alimlerin, büyük önder alimlerin hayatı tarihçesi diye yazdığı bir kitap. Diyor ki benim söz etmemden daha büyük. Yani ben sözlerini anlatamam. Eğer Kabe'de Hacer-i Esved'in bulunduğu rükun ile makam İbrahim arasında bana yemin ettirilecek olsa, hiç şüphesiz benim gözümün onun gibisini görmemiştir diye yemin ederim. Eğer diyor Kabe'de, yani şunun Hacer-i Esved ile rükun arasında yemin ettirirse, desem ki Allah'a yemin olsun ki ben bu gözlerimle ondan daha büyük bir alim görmedim diye yemin ettirilsem, yemin ederim diyor. Allah'a yemin ederim bizzat kendisi bile ilim bakımından kendi benzerini görmüş değildir. Yani i̇lim konusunda diyor kendisi yani kendisi de görmemiştir. Ondan sonra onun hayatından bahsediyor. Diyor ki henüz buluğa ermeden Kur'an ve fıkıh okudu. Buluğa ermeden Kur'an'ı bitirdi. Delilleriyle görüşlerini ortaya diyor, koydu. 20 yaşlarındayken ilim ve tefsirde oldukça ileri dereceye ulaştı. Fetva verdi ve ders okuttu. Pek çok eserler yazdı. Hayat, hocaları hayattayken büyük ilim adamları arasından sayılır oldu. Develer yük teşkil edecek kadar pek büyük eserler yazdı. Bakın, Develere yük olacak kadar, yani bu şey Hüseyin Teymi'nin Mesela Mecmu'ul Fetavası var. Şeyh Abdurrahman Abdülkasim toplamış rahimahullah. Değil mi? Kaç cilt? 37 küsür cilt. Sırf Onun fetavası. Fetva verdiği fetvalar. Bunun dışında Hıristiyanlara yazdığı reddiyesi var. Rafizilere yazdığı reddiyesi var. Felsefecilere yazdığı, kelamcılara yazdığı her biri sekizler, onarı cilt. Yani. Ne diyor şey bir Develere yük olacak kadar yani. Develerle taşınabilecek kadar neyi var? Eserleri var. Cuma günlerinde seneler boyunca herhangi bir kitaba başvurmaya gerek görmek için Allah'ın kitabını tefsir etti. Onun hakkında öyle söylüyor. Tefsir dersleri varmış Cuma günleri. Yani hiçbir kitaba bakmadan ne yapıyor? Tefsir dersleri diyor. Fışkıran bir zekası vardı. Pek çok hadis dinlemiştir. Kendilerinden ilim bellediği hocaların sayısı 200 e aşkındır. Bu da çok önemli. 200 tane alimden ders almış. Tefsire dair bilgisi en ileri noktadadır. Yani bakın, bu Zehebi var ya, yani Zehebi, Şeyh Temin'in döneminde yaşamış, rical konusunda, raviler konusunda hadis ilminde çok önemli bir yere sahip. Çok önemli bir yere sahip. Şimdi... O ne diyor? Bakın hadis ve hadis ravileri, recali hadisin sayı olup olmamasına dair bilgisine hiçbir kimse ulaşamaz. Yani zehbi bu konuda nedir? Bu işin ustasıdır. Bir kişi hakkında bunu söylüyorsa onun bu sözü ne yapılır? Kabul ederiz. Çünkü zehbi muhaddisdir, hadisçidir. Özellikle raviler konusunda acil bir yeri vardır. fıkı nakli dört mezhep imamının da ötesinde ashab ve tabinin görüşlerine eşsizdi. Yani dört mezhep imamının görüşlerini bildiği gibi, Tabiinden, görüşlere de sahipti. Onları da biliyordu. Mezhep ve fırkalara dair, usul ve kelama dair bilgisine gelince bu hususta onun seviyesinde bir kimse bilmiyorum. Yani usul ve akide konularında. Mütekellimin, kelamcılığının konusunda onları ne yapmış? Okumuş, bitmiş. Bitirmiş. Arapçası oldukça güçlüydi. Yani yazdığı kitaplar var. Bugün üniversitede profesörler diyorlar ki bazen ne yapıyoruz? Sayfalarca atlayarak geçiyoruz. Çünkü anlamıyoruz. Onun o konuda yazılışı şey. Çünkü onu anlayabilmek için sadece Arapça bilmek yeterli değil. O konuyu da ne yapmak lazım? Çok iyi. Bilmek lazım. Tarih ve siyere dair bilgisi çok şaşırtıcıydı diyor. Kahramanlık, cihat ve atılganlığı ise nitelendirilemeyecek kadar anlatılamayacak kadar ileriydi. Örnek gösterilecek derecede çok cömert idi. Yemekte ve içmekte az ile yetinir. Zühd ve kanaat sahibi bir kimseydi. Zühd ve kanaat sahibi bir Kimseydi. Evet, onun hasımlarından, onunla münakaşa etmiş, hasım olmuş insanlardan bir tanesi de Kemaluddin Zemelkani Eşşâfi'i. Diyor ki, herhangi bir ilim dalına dair kendisine soru sorulacak olursa onu gören ve onu dinleyen bir kimse onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zannederdi. Ne demek bu? O konuda uzmanlık yapmış. Şimdi adam çıkıyor mesela, modern bilimlerden tıp alanını düşünün. Adam kalbin yani kalp organının e, çocuk kalbiyle ilgileniyor. Ona mesela çocuk kalbiyle alakalı soru sorduğunuz zaman adam acayip bir şekilde konuşuyor, anlatıyor saatlerce, 3 saat, 5 saat konuşur. Ama dediğin zaman ya bir vatandaş var 40 yaşında kalbinde şöyle bir rahatsızlık var diyor ki onu ben bakamam ona bir arkadaşımız ne yapsın? Baksın. Yani Şeyh Hulusi'nin teymiye ediyor ki ona bir soru sorduğun zaman, konuştuğu zaman zannedersin ki tek uzmanlık alanı o konu, verdiği ce cevap verdiği konu. Onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zanneder ve bu seviyede kimsenin o ilmi bilmediğine hükmederdi. Diğer mezheplere mensup fukaha onunla birlikte oturduklarında kendi mezhepleriyle ile ilgili olarak daha önceden bilmedikleri şeyleri ondan öğrenirlerdi. Yani düşünün, Şeyhülislamü't-Temi'i tartışmaya geliyorlar. Şafiler, Malikiler, Hanefiler ve hatta Hanbeliler. Şeyhülislamü't-Temi'i onlara mesela bir konuda muhalefet etmiş. ...meşhur muhalefet ettiği konular var Şeyh Hulusi'nin teybihine. Mesela üç lafızda... <gülüyor> ...tekrarlanan talakın bir tane olduğunu söylüyor. Tartışıyor. Adamların kendi kitaplarından... ...veyahut da kendi kaynaklarından onların bilmedikleri şeyleri... ...onlara öğretiyor o mecliste. Yani böyle bir kimse. Herhangi bir kimseyle tartışıp da... ...hasmı tarafından susturulduğu bilinmemektedir. İster şer'i ilimler olsun, ister başkaları olsun... ...herhangi bir ilim hakkında söz söyledi mi... ...mutlaka o ilim dalının uzmanlarından... Ve o ilmi bilmekte tanınanlardan üstün olduğu ortaya çıkardı. 500 yıldan bu yana ondan daha ileri derecede hadis hıfz kimse görülmüş değildir. Bunu muhalifi söylüyor. İbnü i Dakik'il İd meşhur alimlerden biliyorsunuz. Hicri 702 Şafii alimlerden. Çok meşhur bir alim. Şafii tarafından tanınan bir alim. O diyor ki İbnü i ile bir araya geldiğimde alimler tabi hep yani bunlar o çağda yaşamış alimler bir araya gelirlerdi. Tartışırlar, münakaşa ederler. Müdaresi ederlerdi ilmi. İbn-i dakik diyor ki İbn-i Teymiye ile bir araya geldiğimde bütün ilimlerin onun gözü önünde bulunduğunu. Ne demek? Yani sen şu şimdi burada olan bütün kitapların içeriğini görebildiğini kabul et. Nasıl konuşursun? Yani satır arasında okur gibi konuşursun değil mi? Hakim yani. Diyor ki onun gözü önünde bulunduğunu bu ilimlerden istediğini alıp istediğini bırakan bir kişi olduğunu gördüm. Yani dilediğini dilediği şekilde ne yapabiliyor? kullanıp istidlal edebiliyor. İbn-i Dakik'i Bunu söyleyen kişi. Mizzi. Hicri 742. Onun meşhur bir kitabı var biliyorsunuz. Tezhibul Kemal adlı eserin sahibi. Yani yaklaşık 40 yılda yakın bir kitap. Başından sonra raviler hakkında konuşuyor bu. Mizzi. Tübü Sitte'nin ravileri hakkında bilgi edinmek isteyen ne yapmalı? O kitaba dönmeli. Gidin dönün. Orada bir ravinin yüzlerce hocası ve yüzlerce öğrencisi zikrediliyor. Hepsini ezberden yazmış. Ne diyor bakın Mizi? Onun benzerini görmedim. Kendisi de kendi benzerini görmüş değildir. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti hakkında ondan daha bilgilisini her ikisini ondan daha çok tabi olanını görmüş değilim. Yani hem ne var? İlim var hem de amel var. Şeyhülislam diyor Rabbim Allah'tan. Biliyorsunuz, Hafız Hacer Hajar, barinin yazarı, Muhaaleşer yazan büyük muhaddislerden bir tanesi diyor ki, Şeyhülislam takyüd dinin diyor, kanatlarını kabul edenin de, onun göçlerini kabul edenin de, etmeyenin de çokça istifade ettiği ve her bir yana dağılmış eserlerinin müellifi. Ünlü öğrencisi şebn i̇bn Kayyim El-Cevzi dışında eğer hiçbir eseri bulunmasaydı dahi bu bile İbn-i Teymiye'nin ne kadar yüksek bir konuma sahip olduğunu en illeri derecede ortaya koyardı. Ne diyor İbn-i Hacer? Yani diyor her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi bir tarafa bırakın. Bu kadar eser yazmış, bu kadar zeki, bu kadar alim, bu kadar da. Diyor İbn-i Kayyim El-Cevzi rahimahullah. Kimin öğrencisiydi? Yani kitaplarını açıp bakın. Ne diyor galâ şeyhuna şeyhim söyledi böyle dedi. Diyor ki sırf bu bile İbn Teymiyye'nin bıraktığı eserler o İbn yani herkesin kabul ettiği bir alim değil mi? Yani çıkın şuraya şimdi İsmailağa'ya gidin kitabını satıyorlar orada. Zadrul Maaz satıyorlardır. Ne bileyim, kitaplarını Medarucu Salikin değil mi? Sabah akşam okudukları kitaplarından bir tanesi İbnül Kayyim'di. Tamam. Evet. Yani diyor ki ha Hafız İbn Hacer bunun diyor tek bırakmış olduğu eser olarak İbn Kayyim El Cevzi olsa o bile ne yapardı? Yeterdi. Hanefi alimlerden Bedruddin El Ayni. Bu da e, bu alim de biliyorsunuz Hafız bin Hacer'in akranı aynı çağda yaşamışlar. Buhari'yi aynı zamanda şerh etmişler. Birbirleriyle kapışan iki alim. Değil mi? Yani yarışan, kapışan. Yani birbirleriyle kapışmışlar. E, İbn Hacer Rahimahullah'ın kitabı Fethül Bari. Bedruddin El-Ayni'nin kitabı da Amdetul Qari. İkisi de aynı çağda yaşamış Mısırlı alimler. Ne diyor bakın bu Hanefi alim. O faziletli, maharetli, takvalı, tertemiz, vera sahibi hadis ve tefsir ilimlerinin suvarisi, Fıkıh ve hadis usulü ve fıkıh usulü ilimlerinde gerek anlatımı ve gerek yazımı itibariyle ileri derecede idi. Bidatçilere karşı çekilmiş yalın bir kılıçtı. Dinin emirlerini uygulayan büyük ilim adamı marufu çokça emreden, münkerden çokça alıkoyan bir kimseydi. Son derece gayretli kahraman ve korku ve dehşete düşüren, yerlerde atılgan, çokça zikreden, oruç tutan, namaz kılan, ibadet eden bir kimseydi. Geçiminde kanaatkarlığı seçmiş, fazlasını istemeyen bir kimseydi. Yani arkadaşlar, alimler böyle işte. Yani mesela İmam Şafii rahimahullah'tan naklediyorlar. İmam Şafii, çarşıya girdiği zaman kulaklarını kaparmış, dinemezmiş. Ola ki bu çarşıda konuşulan Şeyler ne yapar? Duyarım da benim ne yapar? Kalbime tesir eder. O alıyor, satıyor şu kadar kar Şunu alan var mı bu kadar? Şimdi biz de ne yapıyoruz biz? Yani ona yapmış kulak veriyoruz değil mi? Gazetelerde falan falan Vay be adam nasıl zengin olmuş. Yani Selef bu dünyanın kalbine girmemesi için, kalbine girip de onu ilimden, ibadetten alıkoymaması için elinden geldiğince uzaklaşırken biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilmiyoruz. Bari. Değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim okumaya gelince maalesef. Oldukça güzel ve üstün şekilde sözlerine bağlı kalır, çok güzel ve değerli işleriyle vaktini değerlendirirdi. Bununla birlikte aşağılık dünyalıktan da uzak kalırdı. Meşhul, kabul görmüş ve tenkit edilebilecek bir kusuru bulunmayan nihai sözü kestirip atan fetvaları vardır. Onun şan ve şerefini edil uzatan kimselere karşı savunarak ve bu gibi kimseleri yenen bir üslupla da şunları söylemiştir diyor. Bedriktin aynı. Ona muhalif eden, onun hakkında kötü konuşanlara da diyor ki, ona değil uzatan kimse ancak gülleri koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıflığı dolayısıyla ışık parıltısından rahatsız olan yarasaya benzer. Yani oradan bir parıltı geliyor, ışık geliyor. Şimdi Şeyhülislam'in dininden kimler hoşlanmıyor arkadaşlar? Tarikatçılar, bidatçılar değil mi? Niye? Çünkü onları yerle bir etmiş Şeyhülislam'in dini. Yazdığı kitaplara bakın, isim sıfatlarda yazmış, uluhiyet konusunda yazmış, değil mi? Eş'arilere, maturilere, felsefecilere reddiye olacak isim sıfatlar konusunda şeyler kaleme almış. Ona dil uzatanların tenkit edebilme özellikleri de yoktur. Işık saçıcı dikkate değer, düşünceleri de yoktur. Bunlar önemsiz şahsiyetlerdir. Bunlar arasından onu tekfir edenlerin ise ilim adamı olarak kimlikleri belirsizdir. Adları, sanları da yoktur. Demiş. i̇mam Şevkani Rahimahullah Yemenli bir alim. En son onu zikredelim. Ne diyor? i̇mam Şevkani Rahimahullah Diyor ki, İmamul Eimme. İmamul Eimme. Ne demek İmamul Eimme? <gülüyor> İmamların İmamı. <gülüyor> El-Müçtehidul Mutlak. Mutlak Müştehid İmam İmam Şevkâdî Rahimullah diyor. Ben de yani insaflı olarak gördüğüm kişilerden duydum. Mesela adam üniversitede hoca, doçent koyu bir Hanefi mezhebi taasubu olmasına rağmen, koyu bir Maturidi mezhebi taasubu, taasubçusu olmasına rağmen, kendi kulaklarımla duydum ama işi bilen bir kimse, ilmi okumuş, ilmi hala okuyan, okutan bir kimse, üniversitede, doçent, diyor ki, kendi ifadesiyle, diyor ki, yeryüzünde diyor, iki tane adamın diyor, kendine özel mezhebinin olmasını çok isterdim diyor. Dedik niye? Veya kim bunlar? Diyor ki, birincisi diyor İbn-i Hazm, diğeri de İbn-i Teymiye. Çünkü diyor, bu ikisi zeka konusunda, ilme vakıfiyetleri, vukufiyetleri konusunda ne yapmışlardır? Akranlarını geçmişlerdir. Yani adam bakın ilahiyatta bir fıkıhçı dahi ne yapıyor? Bunu itiraf ediyor. Onun için kalkıp da birilerinin Şeyhülislam i Teymiye hakkında kötü sözler söylemesi, onu insanlara kötü tanıtması, İbn-i Teymiye'nin kadrini, kıymetini ne yapmaz, düşürmez. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar. Elimizin önünde bulunan bu Nazım halinde, şiir halinde bulunan Beyt'e, Beytlere, Kaside'ye. Buna Lamiye ismi verilmiş. Neden Lamiye denmiş? Çünkü <gülüyor> sonu hep Lam harfleriyle bitiyor. İkinci beyt'in ikinci kısmı Lam harfiyle bitiyor. Ya saïli an fi la yinseni la Bakın hep lam. Hübübü Sahabeti. Kullâm li mezhebu ve maddetü al biha Bakın hep lam. Harfini bittiğim bunu ne deniyor? Lamiye deniyor. Bu nazım bu şiir 16 bedden oluşmakta. 16 tane beyt var. Yani bunu aslında ezberleyebilirsiniz. ezberleme hoş olur, güzel olur. Yani bugün birçok bunaklık geçirme yaşına gelmiş o tehlike içinde bulunan insanlara doktorlar diyor ki herhangi bir şey olsa da ezberleyin, şir ezberleyin diyorlar. Hafızanızı güçlendirme adına da böyle bir yöntem ne yapabilirsiniz? Ee, uygulayabilirsiniz. Tabi Allah'ın kitabını ezberleyin, Peygamber'in sünnetini ezberleyin. Bir de bu tür böyle şiirler, kolay beyitler ezberleyin. Ulamiye 16 beyitten oluşmakta arkadaşlar. Tabi ilim ehli kimi zaman nazım olarak, şiir olarak, kimi zaman da nesil olarak ne yapmış? Kitaplar kaleme almışlar. Mesela elfiye diye bilinen birçok ne vardır? Şiirler vardır müellifleri, bunların yazarları ne yapmıştır arkadaşlar? Bu ilmi şiir olarak dökmüşler, yazmışlar. İnsanlar ezberlesin ve ilmini yapsın da etsinler. Onun için küçük yaştan itibaren gidin Arap ülkelerine. Mesela çocuk daha 10 yaşına gelmeden önce Kur'an'ı ezberlemesiyle birlikte bu metinler ezberletilir. Hiçbir şey anlamaz çocuk bunları ezberlerken. Ondan sonra bunları ezberledikten sonra bunun üzerine ne, yapı ne yapılır? Çocuğa bu beyitlerin, elfiyelerin şerhleri okutulu ve çocuk anlar. İleride artık tamamdır. Artık o böyle bir konuyla alakalı delil getireceği zaman o beyitten getirir. Bu bakımdan şiirsel olarak, nazım olarak yazılmış ee, eserler daha kolay olur. Mesela bildiğiniz bildiğimiz neler var? Elfiye'ler var değil mi? i̇bn Malik'in neyi var? Elfiyesi var. Hangi konuda yazmış onu? Nahil konusunda yazmış. Mesela Az önce söyledik Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin öğrencilerinden olan İbnül Kayyim Rahimahullah'ın Çok uzun bir şey var Nazım eseri var. <gülüyor> ne o? <gülüyor> Nuniye Niye Nuniye'denmiş ona? <gülüyor> Sonu hep Nun bittiği için. Kaç beyt arkadaşlar o? Tahmin edin. 36 <gülüyor> dedi. Evet sen söyle Mehmet ismi. 1000 <gülüyor> tane. Başka söyleyen var mı? Arttıran var mı? 12. 12.000. 12, 12 beyit. Arkadaşlar Nuniye 6.000 beyit. 6.000 beyt hepsinin onunla bitiyor. Yani orada İbnü'l-Kayyim rahimahullah okuyun şöyle. Hadisleri getiriyor. Hadislerin kaynaklarını zikrediyor. Akidevi meselerden bahsediyor. Ama hepsi nasıl? Şiir. Bugün birçok ilim ehli akide kitaplarını şerh ederken konuyu özetlemek için diyor ki İbn Kayyım rahimehullah Nuniyesinde dedi ki başlıyor o konuyla alakalı o beyitleri okumaya. 6000 beyit yazmış İbnül Kayyım rahimehullah Nuniyesinde. Dediğim gibi orada Allah Teala'nın kitabından peygamberin sünnetinden hadisler nakletmiş ve kaynaklarında söylüyor. Tabi hangisi daha eftal yani Böyle nazım olarak, şiirsel olarak yazılan beyitlerini mi? Yoksa nesir olarak yazılan kitaplar mı? İlim ehli bunu bile görüşmüş. Hangisi daha eftal, daha faydalı diye. Diyorlar ki allah Teala'nın kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine neydi? Nazım değildi, şiir değildi. Onun için bu cihetten bakıldığında, bu bakımdan bakıldığında nesir olarak yazılan, metin olarak yazılan nesiller daha eftaldir, daha güzeldir. Ancak okuyan öğrencilerin ezberlemesi açısından ezberlemelerine kolay olsun diye bakıldığında nazım olarak yazılması nedir? Daha eftaldir demişler. Ben de ben de, bazı Tabii o ayrı ama şey değil bu, yani bu nazım değil, nazım değil. Gelelim bu beyitlerin Şeyhülislam İbnüteymiye rahimallah'a nisbetine bazı ilim ehli demiş ki. Evet, bu beyitler, buradaki yazılan sözler kime aittir? Şeyh Hulusi'ye aittir. Bunu zikredenlerden kimler var? Alusi var, rahimahullah. i̇bn Sühman var. Abdülaziz bin Berces, rahimahullah. Allah ondan hepsine rahmet eylesin. Diyorlar ki bunların hepsi, bu Lamiye adlı şiir, akide nazmı kime aittir? Şeyhülislam i̇bn Teymiye Rahimahullah'a aittir. Bazı alimler de diyor ki arkadaşlar, bazı alimler de diyor ki hayır, diyorlar bu beyitleri okuduğumuz zaman, onların içinde Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın düşmeyeceği bazı hatalar var. Onun gibi bir insanın yapmayacağı hatalardan dolayı diyorlar, bunu şey yapamayız, Şeyhülislam i̇bn Teymiye'ye ne yapamayız, nispet edemeyiz. Mesela içinde kadim lafzı kullanılıyor. Mesela diyor şeyhülislam İbn Teymiyye ve fil Kur'an ma ca'at bihi ayatuhu fehuvel Kadim. Mesela yani Kur'an'a kelamına Allah Teala diyor ki kadim diyor. Tabi bu aslında tek başına şey olmaz. Yani ilim ehli de hata edebilir. Bu tek başına bu bu yazı bu şiirin bu nazmın Şeyhülislam İbn Teymiyye'ye ait olmadığına delil teşkil etmez. Değil mi? Çünkü ilim ehlinde ne yapabilir? Hata yapabilir. Hata yapabilir. Hata yapabilir. E, muasır alimlerden Şeyh İbrahim Erruhili Hafizeullah diyor ki ben diyor bu konuda tevakkuf ediyorum. Yani ne ona nispet ediyorum bu beytleri ne de ondan nef ediyorum. Yani ne ona aittir diye cezm ediyorum ne de onun değildir diye bir şey söylüyorum, nef ediyorum. Diyor, bu konuda ne yapıyorum? Tevakkuf ediyorum. Diyor. Bakıldığı zaman beytlere şiire bakıldığı zaman, bunun bir cevap niteliğinde yazıldığını görüyoruz. Yani, Şeyh Hulusi biliyorsunuz, cevap olarak yazmış olduğu birçok kitapları var. Kimler bize zikreder o kitaplardan, cevap olarak yazdığı kitaplardan? Burada da bizim okuduğumuz, okuttuğumuz. El-Akide <gülüyor> tul-Vasıtıya El-Akide'l-Vasıtıya vasıt, vasıt bölgesi var Irak'ta. Şeyh Hulusi Teymiye, Irak'tan insanlar soru soruyorlar. O da ne yapıyor? Onu yazıyor. Deniyor ki öğlenle ikindi arasında yazdığı söylemiş Şeyh Hulusi'nde. Öğlenle Oturmuş yazmış. Başka ne var? El-Hameviye. Hama. Hepinizin bildiği hama. Oradan gelen bir soruya cevap. Başka? Başka? Et-Tedmûriye. Tedmur'dan gelen bir soru. Diyorlar ki bu da Şeyh Hulusi'nin i̇bn sorulmuş bir soruya binaen verilmiş bir cevap. Düşünün, bunu eğer Şeyhülislam Hulusi Mütemiye'ye nispet ettiğimizi düşünün. <gülüyor> Bazen öyle olurmuş. Hocaya soru soruyorlar mesela şiirle. Nazım'la soru soruyorlar. Tabi yani ilmin şeyine bakın arkadaşlar. Kıymetine o dönem. Adam geliyor soru soruyor. Sorusu şiir. Biliyorsunuz şiirin neleri var? Şiirin vezinleri, ölçüleri var değil mi? Hepiniz okumuşsunuzdur edebiyat dersinde değil mi? Fa'olun <gülüyor> ve 15 tane hemen hemen ney var onun? Vezni var. Ölçüsü var. Soruyu soran geliyor mesela. O bir vezinle, bir ölçüyle ne yapıyor? Soru soruyor. O, şey, o soruya ulaşan, o sorunun verildiği o alim de bu soruya şiirle cevap veriyor. Vermiş olduğu şiirde sorunun sorulduğu aynı ölçüde. Yani böyle kıymetliymiş ilim arkadaşlar. Şimdi biz bunları okumaktan neyiz? Aciz. İşte şiirin başında diyor ki eğer nispet-i şeyh olsa bilmini ise, Ya <gülüyor> sa'ili an mezhebi ve akideti Bana mezhebimden ve akidemden soran ey soru soran kişi demek ki burada ne gözüküyor arkadaşlar birisi gelmiş ona demiş akiden nedir, mezhebin nedir tamam mı? Bize anlat, bize bahset Şeyh'te ne yapmış rahimahullah hemen bu 16 beyti kaleme almış Diyor ki yasa ili anmez hebi ve akideti. Tabi buradaki soru soran kimsenin sorduğu soru ne için sorulmuş? Gaye ne? Hedef ne? amaç ne? Yani talibin alime, talibin hocaya sorması eğer öğrenme amaçlı olursa bunda bir problem yok, caizdir, değil mi? Aynı şekilde diyor ki alimler hoca da bazen neye sorabilir? Talebeye sorabilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ubey i̇bn ne diyor? Ey Ubey diyor. Allah'ın kitabındaki en büyük ayet, en azim ayet hangisidir? Ne <gülüyor> diyor Ubey İbn-i ayet Ne yapıyor Vesselam? Bir tane vuruyor Ubey İbn-i şöyle. Liyahne diyor. İlim sana dönüyorsun, mübarek olsun. Ey Ubey. Yani demek ki alim de bazen ne yapabilir? Şey sorabilir. Aynı şekilde alim alime sorabilir diyorlar. Alim alime sorabilir. Ne için? Etraftaki insanlar öğrenmesi için. Öğrenmesi için. Bunun delili nerede? Cibril, Cibril hadisi. Geliyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanına. Sahabe ne diyor? Geldi diyor. Ben beyaz kıyafetli değil mi? Şedidul Beyad. Ben beyaz kıyafetli. Üzerinde de diyor yolculuk izi de yoktu. Sefer izi de yoktu. Dışarıdan gelen bir insana da benzemiyordu. Ellerini ne yaptı? Peygamberin aleyhissalatü vesselamın vesselam. dizine koydu. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Kıyameten alametler nedir? diye sordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisin bir rivayetinde ne diyor sonunda? Bu gelen kimdi? Cibrildi. Size ne yaptı? Dininizi öğretmek için geldi. Ama diyor ki ilim ehli, bir insan kalkıp da mesela Asıl olan Müslümanlarda nedir? Selamet. Onların neydi olması? Selamette olması. Gittin diyelim. Bakın bu ifadeyi dinleyin. Asıl olan Müslümanlarda. Asıl olan selamette olması. Yani bidatten, şirkten, hurafeden. İnsanlarda da de, demiyor alemler. Müslümanlarda. Bir camiye gittin namaz kılacaksın. Ya da bir cenaze geldi. Onu araştırmana gerek yok. İmama gidip hatta bunu Şeyh Hulusi'nin de naklediyor. Diyor bu bidattir. Yani alama gidip mesela imam... Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konudaki görüşün ne? Böyle, buna ne yapman, bunu sormana gerek yok. Çünkü asıl Müslümanların olması selamette olması. Onun için bu konuda dikkat etmek lazım. Evet, diyor ki, ya saili anmez hebi ve akideti. Ey bana mezhebimden ve akidemden soran. Nedir arkadaşlar? Mezheb, mezheb, mezhebin kökü nedir? Zahebeden gelmekte. Zahebe. Ne demek? Seyretmek. Yürümek. Mezhep nedir? Gidilen yer. Genel anlamda. Gidilen görüş. Gidilen yer, gidilen görüş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında tuvalete gittiği zaman ne deniyor? İzâ kharacelil halâ eb'ade fil mezheb. Sahabeler tuvalete gidişini şöyle anlatıyorlar. İzâ kharacelil halâ Halaya gittiğinde, tuvalete gittiğinde ne yapardı? Eb'ade fil mezheb. Mezhebinde, yani yürüyüşünde, seyrinde ne yapardı? Eb'ade. Uza. Uzağa gider. Yani mezhep kelimesi sözlük olarak gidilen yer. Veyahut da seyir yapı yapılan hareket. Istılahta ne demek mezhep? Diyor ki alimler, kişinin diyor fıkhi olarak intisap ettiği mezhepler vardır. Bunlara intisap etmesi. Diyor, bunlardan meşhur olan dört tanedir. Ama bunun dışında da ne vardır? Hak mezhepler vardır. Mesela birçok siyer okuduğunuz zaman, biyografi okuduğunuz zaman mesela derler ki, Fulânun anlatırlar. Şâfiîl mezheb. Ne demek Şâfiîl mezheb? Evet, Şâfiî mezheb. mezhebindendir. Bunu genel manada okuduğunuz zaman genelde şunun için söylerler. İlme ilk başladığında, ilim yolculuğuna, ilim seyrine ilk başladığında o mezhebi okuyarak başladığı için ne demişler ona? Şafi'ül mezheb. Velev ki sonradan diyelim ki bir mezhebe bağlı kalmamış. O konuda bütün mezheplere bakarak Kur'an ve sünnete delillere bakarak iştahat ediyordur. Buna rağmen ona ne denir arkadaşlar? Şafi'iyyü'l mezheb, hanbeliyyü'l mezheb. Yani bu onun o, o konudaki mezhep içinde sınırlar içinde kaldığı anlamına gelmez. Bu onun mezhebe İlme bu mezhebi okuyarak başlamasından dolayı ne olmuştur? Söylenmiştir. Tabi asıl olan diyor ki, âlimde, ilim ehli diyor ki, alim kişi de asıl olan, alim denilebilmesi için bir insana, kişinin göre ne yapması lazım? Akidesini ve dinini, alimin akidesini ve dinini naslardan alarak iştihat etmesi lazım. Yani asıl olan budur. Alim denilebilmesi için bir insana asıl itibariyle kişinin Kur'an ve sünnetten delillerden ne yapması lazım? Bunu alması lazım. Onun için bazı ilim ehli ne yapmıştır? İmkanı olan, elinde adamın imkanlar var. Hakka ulaşabilecek imkanlar. O konuda taklit etmesini haram kılmıştır. Diyor ki sen ne yapamazsın taklit edemezsin. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Fes'alu zikri in kuntum la ta'lamun." İlim ehline sorun. Şayet bilmiyor iseniz, Ama biliyorsanız artık bir altyapınız var. İlmi okumuşsunuz, elde etmişsiniz. Artık burada sizlere düşüyor. Delilere bakmak düşüyor. Tabi bu seviye öyle Türkçe kitap okuyarak ulaşılacak bir seviye değil arkadaşlar. Onu da bilmek lazım. Mesela İmam et Taberi, Tanıyor musunuz İmam et -taberi? <gülüyor> Tefsir alanında Selefin büyük alimlerinden değil mi? Tefsiri var. Mesela o خَلْقُ Kur'an Allah'ın kelamı konusunda, Kur'an mahluk mudur deyin bir konusunda. Bakın ne diyor? لَيْسَ لَنَا ف۪ي هَذ۪ي الْمَسْأَلَةِ اِمَامٌ نَقُولُ بِقَوْلِهِ مِنَ السَّلَفِ اِلَّا قَوْلَ اَحْمَدٍ i̇bn Hanbel. Bu konuda diyor. Bizim diyor seleften baktığımız, görüşünü alabileceğimiz tek bir imamımız var. O da diyor İmam Ahmet i̇bn Hanbel şeydir Hanbel'in çünkü o döneme kadar henüz bu konu olmamış? Bu fitne çıkarılmamış. O zaman konuşulmuyor. Kur'an mahluk mudur, değil midir? Mahluk dersek ne olur? Değil dersek ne olur? Bu nereye gider? Bunlarla alakalı hiçbir şey konuşulmadığı için hiçbir selef alimi yapmamış? Ondan önce zikretmemiş, konuşulmamış. Ne zaman bu fitne onun zamanında vuku buluyor? O zaman Şeyh İmam Ahmet Rahimahullah ne yapıyor? Hak görüşü beyan ediyor. Sünnet'in görüşü beyan ediyor. Bakın onun Ondan sonra gelmiş. İmam Taberi diyor ki rahimahullah. Bu konuda diyor bizim selefimiz kimdir? Ahmet bin Hanbel. Onun görüşünü alıyoruz. Onun görüşünü ne yaparız diyor. Söyleriz. Diyor. Mezhep. Akide nedir arkadaşlar? Akide. Yani yasa ilî anmez hebi ve akideti diyor Şeyh Hüseyin. Ey bana mezhebimden ve akidemden soran. Akide ne demek akide? Akide akitten geliyor arkadaşlar. Ne demek akit? Mesela Arapçada ipi bağlamaya ne deniyor? Akd. Akdul habl. İpi ne yapmak? Bağlamak. Aynı şekilde biz e, Türkçede de var akitleşme diyoruz mesela. Sözleşme. Ne akit diyoruz mesela? Kira akdi. Değil mi? Satış akti diyoruz. Bunlar ne ifade ediyor? Yani kişinin o konuda ne yapması, söz vermesi ona artık kendini ilzam etmesi ona bağlanması deniyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Evfû bil'ukud Akitlerinizi ne yapın? Yerine getirin, tutun. Bu manada akide deniyor. Nedir akide arkadaşlar? Kur'an ve sünnetin delil olduğu, işaret ettiği ve ümmetin icma ettiği İlmi konularda kalbin ne yapması? Bunlara inanması, itikad etmesi. İlmi konular dedik arkadaşlar. Ne demek ilmi konular? Niye ilmi dedik? Yani akideyi söylerken ilmi konular diye ifade ettik. Ha? Yani mesela bu tarife göre il, yani akide ilmi, mesail ilmiye, ilmi konular dersek fıkhi konulara ne diyeceğiz? Söyleyin hadi. Yani Akide ilmi konular dersek, fıkhi konulara ne diyeceğiz? Ameli konular diyeceğiz. Evet. Yani onun için İbn-i Teymiye'nin kitaplarına bakın. Akide'den bahsederken bazen ne diye bahsediyor? İlmi. El-ilmiye. Mesail. El-ilmiye. Selepten bazı alimler akideyi ne ifade ediyor? El-mesail. El-usuliyye. Usul ilmi. Eğer akideye usul dersek, fıkha ne diyeceğiz? Fır'a. Fer'a. Fır, fır. fır. Bazıları da akideden bahsederken ne diyor? Fıkhul ekber. Eğer akideye fıkhul ekber dersek, fıkhul ekber. Fıkha ne diyeceğiz? Asgar. Fıkhul asgar. Demek ki arkadaşlar, yani akide, mesele ilmiye, ondan sonra usul, Bazıları sünnet demiş mesela sünnet. Bir sürü seleften alimler var. Bakın burada da bir sürü kitap var. Kitabus sünne. Ne demek Kitabus sünne? Akide kitabı. Bakın açın yani şimdi kitabın başlığını okuduğunuz zaman Kitabus sünne İmam Ahmed İbn Hanbel'in sünnesi var. İbn Ebil Asım'ın sünnesi var değil mi? Seleften bir sürü alimin Kitabus sünne. İmam Berbahari'nin ne var? Sünnesi var. Bir sürü alim kitabı sünnet altında kitap yazmış. Şimdi bilmeyen adam açtığı zaman ne arar orada? Riyaz-ı Salih'in gibi hadise. Bir bakar ki akide konusunda, Allah'ın isimleri konusunda şöyle diyoruz. Sıfatları konusunda şunlara inanıyoruz. Değil mi? Yani sünnet ifadesi de ne yapılmış? Akide için kullanılmış. Diyor ki Şeyhülislam imtimi. Ya saili an mezhebi ve akideti ruziqal huda. Men lil hidayeti yes'elu. Hidayeti soran, hidayeti isteyene ne yapsın Allah? Hidayeti versin. Bakın, alimler böyle, kendilerine gelip soru soranlara, kendi kitaplarını okuyanlara ne yapmışlar? Dua etmişler. Bakın Muhammed bin Abdül Vahab Rahim Ahullan kitaplarına ne diyor? İ'lem Rahimek Allah. Ne demek İ'lem Rahimek Allah. Bil ki Allah sana rahmet eylesin. Şimdi İbn bakın. Rozekal men hidayeti yes'aluh. Hidayeti isteyen, hidayeti sorana ne yapsın? Allah hidayet eylesin. Dua ediyor. Allah bizim bu şeyhülislam İbn de yaptığı bu duayı bizim hakkımızda ne yapsın? Kabul eylesin. Evet. Biliyorsunuz hidayet kendi zaman hidayet kaça ayrılıyordu? Hidayet 2'ye ayrılıyordu. Nedir o iki ayrılan hidayet? Evet. Hidayetü'l-tevfîk ve hidayet el-irşad. Ne demek tevfîk? Kişinin imana muvaffak kılması. Kişinin mümin olması. Kişinin kalbine imanın sokulması. Bu ancak kime aittir? Allah'a aittir. Yani allah Teala'dan başka kimse bir kimseyi imana muvaffak kılamaz. Onun için Allah-u Teala Kuran'ın peygamberine diyor? İnneke la tehdi. Bakın. İnneke la Tehdi, sen hidayet edemezsin. Seyir. Men ahbebte, sevdiğin kimseye hidayet edemezsin. Yani sevdiğin kimseyi iman etmeye muvaffak tamam. kılamazsın. Evet. Başka bir ayetlerde ne diyor? İnneke letehdi ila siratin evet. mustakim. Evet. Muhakkak ki sen dost doğru yola hidayet evet. edersin. İki ayet arasında çelişki var mı sizce? Birisinde sevdiğine hidayet edemezsin diyor. Birisinde de diyor ki sen doğru yola hidayet edersin. İkincisi de ne, yol göstermek. Sen bak dersin ki bu hidayettir. Bu doğru yoldur. Hak olan budur dersin ey peygamber. Ama sen bir kimsenin kalbine hidayeti ne sokamaz Sokamazsın. Evet yes elu hidayetten soran yani buradaki yes elu soran isteyen demek kimden soruyor bu hidayeti? Buradaki yes elu ifadesi yani ey hidayeti isteyen, ey hidayeti sorgulayan kimden istiyor ve hangi hidayeti istiyor? Hem tevfik hem irşad. Tevfiki kimden istiyor? Allah'tan istiyor. İrşadı da kime soruyor? İbn-i soruyor. Ondan öğretmesini istiyor. Yani burada ikisi de var. Ey hidayeti Allah'tan isteyen ve benden öğrenmek isteyen Allah sana ne yapsın? Hidayetylesi. Evet, bu çok önemli. Diyor ki: "İsma kelaame muhakkikin fi kavlihi la yansani anhu la yatabaddalu." Burada kalalım. Bir beyit açıklamış olalım. Dediğim gibi her hafta 2-3 beyt ezberlerseniz bakın bir beyitini okuduk. Ya sâili an mezhebi ve akidati ruzikal huda men lil hidayeti yes'alu. Bu kadar burada kalalım. Biz bununla yetinelim inşallah. Önümüzdeki hafta. İsmâ kelâme muhakkikin fi kavlihi. Ne diyor? Bu konuda diyor muhakkik olan hak, hak söz söyleyen kişinin sözünü dinle. La seni anhu ve la O kimse ne yapmaz? Bu kim, bu haktan kesinlikle dönmez. Ve bu hak kesinlikle ne yapmaz? Değişmez. Hübbü's-sahabeti kullihim li mezhebu. Diyor ki, sahabelerin tümünü sevmek benim vama Ve meveddetul kurba biha etevesselu. Onlara sevgi beslemem benim için nedir? Bir tevessüldür. Bu şekilde devam ediyor. Ve likullihim kadrun ve fadrun satiu. lakinne me s-sıddîku minhum afdalu diyor. Likullihim kadrun ve fadrun satiu. Her bir sahabenin kadri, kıymeti, fazileti vardır. Lakinne me s ama diyor Sıddık Minhum, onlar arasından afdalu en faziletlisidir. Ondan sonra da اقول في القران Kur'an'da gelenlerin hepsini ben de ne yapıyorum? Söylüyorum. Ma caat bi ayatu fehuvel kadimul munazzelu. Kur'an ki Allah katından indirilmiş, münazzel bir kitaptır. Kadimdir diyor. Onu açıklayacağız. Kadim mi, ezeli mi? Allah'ın kelamı hususunda ve اقول قال الله Mustafa جل hadi bu şekilde ne nah, yapacağız bu bekleri okuyacağız subhanak allahumma bihamdik